Radyo açtığımda bu şarkı böyle denk geldi. Ama şimdi elveda diyeceğim. Öyle bir giriş yapmak istedim. İşte bakma yani artık... eskisi kadar çok giriş yapmıyorum belki. Ama biliyorum yani. Kendimi biliyorum, bizi biliyorum. Bunlar devam edecek yani. Yani yani şu var, yani ağzımdan atacağım, atacağım. Kendime söz veriyorum. Neyse. Bir önceki kayıtta şeyi fark ettim. Biraz kısa oldu. Evet. Bunda ne kadar şey olacağını bilmiyorum. Ne kadar uzun olur. Bilmiyorum şu an. Kestiremiyorum. bir şey yeme olayına artık bilmiyorum bir şey değil yani işte hiçbir şekilde zaten sadece yiyorum yani ama ne bileyim ya ben dinlerken beni rahatsız ediyor yani işte bilmiyorum sizden lavvali kalıyor. Hiç sevmem yani öyle şeyleri. Ama tabii ki de. Hiç sevmem değil. Biz söz konusu olduğunda bizim hareketlerimiz, tavırlarımız. Biz işte ya. Biz söz konusu olduğunda böyle şeyler söz konusu olmuyor yani sonuçta. Her zerrini demişiz. Her zerrini. Yani, belki de en çok da ona. Of, saçmalıyorum. Her şeyin en çok, her şeyimize en çok. Ama onu da yani, Salya'nı da, Çöreğini de, böyle selince, Seleyince. <gülüyor> pis gözüküyor. Ama, yani pislik söz konusu değil hiçbir zaman. woman Laçkan seni çok merak ediyor Geçen gün beni niye aramadın mesela? Neden aramadın? Oysa ki Bir önceki müsait olduğun zaman da Mesela şimdi aramadın merak ediyorum yani istemem rağmen istedim çünkü Öyle düşün yani birçok şeye rağmen hala da isteyebiliyorum birçok şey farklı konu yani olmaması gerektiği farklı bir durum birçok şey zaten öyle neden olmamız gerektiği yani hem bizim açımızdan hem senin açından hem benim açımdan, açımdan. bahsettiğim şeylere rağmen sen daha sonrasında o bahsettiğim konuyu Daha sonrasında bu Sabahında beni arayıp demiştin yani Çıkam bana Bizden bahsediyoruz yani diyorsun Bana her şeyi söyleyebilirsin biliyorsun diyorsun Ben sana bir şey söylerken Bir şeylerden bahsederken Çekinmem yani hiçbir şeyden Ama işte bazı şeyleri Konuştuktan sonra Bazı şeylerden bahsettik sonra. Yani arkası öyle şey olmuyor. Maalesef. Keşke olabilse yani. Güllük gülistanlık olmuyor. Mesela bunun üzerinde bir daha durmadın. Gördüğüm zararın, hissettiğim şeylerin yani boyutunu gör biliyorsunuz. Ha, Hayalde bilinçli söylüyorsunuz zaten. Ama öyle yani. Onu öyle açık bir şekilde söyledim de, dile getirdim de öyle. Bir daha böyle bir, bir daha öyle bir şey. Getirmeye geç. Zaten dile gelmedi yani bir daha. Konuşabiliyoruz bile hala yani. Ben seninle hep konuşurum. Her aradığında ben açarım bloşka. Yani sen beni aradığında ben açarım. O niyesini biliyorsun yani. Sana karşı bir sürü birçok halimizi birçok şekilde gördüğümüz için yani sana karşı bir sürü sorumluluğun var. Senin çocuk halini gördüm. Kucağımda bebek gibi oluşunu gördüm. Hepsi yani bunu konuşmuştuk onun üzerine. O yüzden... Ha <gülüyor> böyle bir şeyden sonra kendimi de şaşırıyorum ki zaten böyle bir şeyden sonra nasıl konuşmaya Kalkıp devam edebiliyorum diyorum ama. Beyhude bir soru yani. Biliyorum niyesine. Biliyorum niyesini. Ama söylüyorum şaşırdım yani. Beni neden aramadığını anlamadım. Niye aramadın ki? müsait olmana rağmen aramadım. A'dan mi korkuyorsun yani? Kaçınılmaz olandan mı korkuyorsun? Tekrar bir araya gelmemizden korkuyorsun. Ben de korkuyorum. Çok özlüyorum seni. Bizi çok özlüyorum. Böyle ne olacak bilmiyorum çocuklar. Böyle yapmaman gerekiyordu Bilmiyorum. Bilmiyorum, böyle yapmaman gerekiyordu, beni araman gerekiyordu Doçkan'ı araman gerekiyordu Çünkü ben buradayım diyorum sana. Sesini özledim diyorum. şeyleri düşünme. Biliyorum her şeyi. Neden kesmemiz gerektiğini biliyorum. Birçok sebepten dolayı neden kesmemiz gerektiğini biliyorum. Zaten Lütfen Lütfen Kaçkan çok kötü. Zaten iyi olması için de çok bir sebep yok da yok yani. anmıyorum. Dün çok garip bir şey oldu. Saninka tak geçirecektim aslında. Hissettim onu yani. Evet, çok net hissettim yani çok ve bir ortamdaydım akraba da. müsait olduğunu çok sonra anlay anlayabildim. Düşünüyorum. Göç Kamil'i niye aramıyor? Daha birkaç gün önce konuşuyorduk. Kendi nasıl şeylerden konuşuyorduk? Zarar vermesine rağmen, zarar verecek olmasına rağmen nereden konuşuyorduk? Kafam böyle bir böyle Çıkmasa döndü yani Tavsiye verdiğim insanlara Terkin ettiğim sakinleştirdiğim insanlara dönüştüm bir anda Kendime dedim Derin nefes al Sakin ol Kalbimde o çarpıntıyı hissettim Nefes alıp Verişimin hızlandığını hissettim bir sürü ses daha da tetikliyor, daha da arttırıyordu. Sonra bir şekilde kendimi sakinleştirdim. Diyorum ya biliyoruz yani. Her şey daha kötüye gidiyor. Yani benim payıma benim nazarıma her şey daha da kötüye gitmeye devam ediyor yani. Sağıma bakamıyorum bile, arkaya bakamıyorum. Şurada yanımda divimde oturuyordum. Neler konuşuyorduk, neler paylaşıyorduk, neler söylüyorduk birbirimize. sessizlik her şeyi böyle daha da şey yapıyor böyle ortaya çıkarıyor gün yüzüne çıkartıyor Gece yarısını çoktan geçti. İki içerek geçiyor. Şu halime bak ya. Şu halime bak. Şu halimize bak. Başkan. Bana ne şifa olabilir ki? Aptal bir soru işte. Gayet biliyorum neyin şifa olacağını. Gayet de biliyoruz neyin şifa olacağını. Çok özlüyorum seni. Bir sürü şey konuşabilirim. Her zamanki ben olabilirim. Olmaya çabalayabilirim. Bir söz konusu olduğunda zor şeyler değil bunlar biliyorsun. bazı şeylerin artık daha dile gelmemesi gerekiyor zaten. Sana daha başka kendimle alakalı içinde olduğum halle alakalı alakalı neler hissettiğimle alakalı daha fazla şey söylemeye zaten gerek yok. Çok kötüyüm ya. İçinde bir boşluk var. Kara delik gibi yani, kara delik gibi boşluk var böyle sonsuza kadar uzanıyor ve yutuyor yani. Ben seni böyle her zarını, her içme çekeceğim diyor yani. Ortada sen diye bir şey kalmayacak diyor. ...sana hiçbir şey şifa olmayacak diyor. O bile yani karanlığın içinden bana bakıp üzülüyor sadece. Ama onun da elinden gelen o kadar. Onun bir misyonu var. Yapması gereken bir şey var. Onu yapıyor. Ama sadece üzülüyor. Daha fazlası değildi. ...insan olmak istemiyorum. hikâyede yanan ben oldum diyordun da gayet o kadar o kadar o kadar güzel ben yandım ki yani o kadar güzel ben yandım biz yandık ama biz yandık aldım güzeldi güzel loçkam Gözlerini bana öyle diken loçkam kucakladım Kucakladığım koklamalara, öpmelere doyamadığım loçkam Sevdiği insanın ruh eşim dediği her şeyim dediği insana. biriyle. Hani sana demiştim ya... ...trip atmanın ya da... ...tavır koymanın... ...bir anlamı olmadığına... ...en temelinde verilecek fiziksel cezanın... ...bir anlamı olacağını söyledim. Gayet iyi biliyorsun. ...mesela sen hayallerinde gösterdiğin... ...lojika Hayallerinde... ...o yaşadığın o hissi... ...o... için içine sığmayışı... ...o kıskan, kıskanışın... ...ya da... ...ona benzer yaşadığın şeyler... ...lojika. Nasıl panik ettiğin... Yani ...onu istersen... ...istersen yüzde çarp... ...tamam istersen 1000 ile çarp istediğin sayı ile çarpabilirsin yani, yani ben onu yaşıyorum Ama biliyorum yani kalkıp aptal bunun matematiğini bile yaptım işte kendi çapımda yani benim hayatıma birisinin girmesi of ya nasıl sıkılmam mıdır ki? Her şeyim elin kolum her şeyim bağlı. <gülüyor> Baksana gecenin bir vakti. Hiçbir şey unutmuyorum Boşka. Bizi, onca muhabbetimizi, <gülüyor> o muhabbetlerimizin nasıl bir şeyden geldiğini, nasıl bir samimiyetten, nasıl bir coşkudan geldiğini, birbirimiz için neler yaptığımızı, nasıl manyaklıkları göze aldığımızı. Neler ya, neler? Hiç, herhangi birisi gözümün önünden gidiyor mu sanıyorsun? Sen harcıyor muyum sanıyorsun? Bizim için o içinin kıyılışlarına, çaresizliklerimizi, çaresizce, çaresizliğimizde işte hüngün gün her şeyimizi bir yere gidiyor mu sanıyorsun? Bir şeyler unutuyor muyum sanıyorsun? Yere gitmiyor zaten. İşte gitmiyor yani hiç, hiç. Yatağa bunlarla giriyorum. Bunlarla uyanıyorum. Ben hiçbir zaman senin içinde kolay olan şeyler olduğunu söylemedim bunları. Biliyorum yani nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyorum. nokta olacakım bilmiyorum bunu. Ne adc'kam biliyorum her zaman. Hep yani hep her zaman. O yüzden işte bu. bazı gerçekler bir yere gitmiyor yani daha da katlanıyor bakalım daha o, panik böyle ufacık bir emaresini yaşadım daha nelere vurulacak ne olacak? seni çok seviyorum aşka multim giriş bir